Şimdi sana sekiz nasihat edeceğim ki bunlardan dördünü yap, dördünden sakın. Mümkünse hiç kimseyle herhangi bir konuda kavga etme ve tartışma. Çünkü bunda büyük zararlar vardır. Münakaşa, haset, rüya, kibir, düşmanlık, bencillik, kin ve nefret gibi kötü huyların kaynağıdır. Hakkı ve hakikatı savunmak için herhangi bir konuda konuşman ve tartışmanda sakınca yoktur. Ancak bu tartışmada gayen gerçeğin ortaya çıkması olmalıdır. Sadece hakkı ortaya çıkarmak konusunda samimiysen, hak ve hakikatın senin veya bir başkasının diliyle açıklanmasında hiçbir fark gözetmeyeceksin. İkincisi. Tartışmanın toplum arasında değil de gizli yapılmasını arzulayacaksın. Bil ki cahil, kalbi hasta olan demektir. Halimler ise doktorlardır. Malumdur ki yarım ilim sahibi tam tedavi yapamaz. Gerçek alim ise her hastayı değil tedavisi mümkün olan ve kendi branşı dahilindeki hastayı kabul ve tedavi eder. Tedavi imkanı bulunmayan hastalıklarla uğraşarak zamanını boş yere harcama. Bil ki cehalet hastalığı da türlü türlüdür ve bunlardan sadece birinin tedavisi mümkündür. Cehalet hastalığına yakalananlardan bir kısmı soru ve itirazlarını karşısındakini çekemedikleri için yaparlar. Onlara ne kadar güzel karşılık verirsen ver, sadece onun düşmanlık ve hasedini artırırsın. En doğru olanı böyleleriyle muhatap olmamak, onları hastalıklarıyla baş başa bırakmaktır. Bazı cahillerin hastalığı ise ahmaklığından ileri gelir. Bunların da tedavisi mümkün değildir. İsa aleyhisselam, ''Ben ölüleri dirilttim.'' Fakat ahmak kimseyi tedavide aciz kaldım buyurmuştur. Cahillerden bir kısmı da gerçeği arayan kişilerdir. Büyüklerin sözlerini anlamadıklarında kusuru kendilerinde bulur, sorularını faydalanmak için sorarlar. Ancak kavrayış düzeyleri yüce hakikatleri anlamaktan acizdir. Peygamber Efendimiz'in, Biz peygamberler, ...insanların akli seviyelerine göre konuşmakla emrolunduk. Buyurduğu gibi sen de muhatabının seviyesine, kavrayış düzeyine göre konuş. Hey oğul! Sana tedavisi imkansız cehalet hastalıklarını söyledim. Tedavisi mümkün olan cehalet hastalıklarına gelince... Bu, samimi olarak gerçeği arayan, akıllı ve anlayışlı kimsedir. Haset, öfke, ihtiras sahibi değildir. Dünyada mal, rütbe ve nefsinin arzularına, körü körüne bağlanmadan doğru yolu aramaktadır. Soru ve itirazları karşısındakini denemek için veya zor durumda bırakmak için değil, gerçeği öğrenmek içindir. İşte bu anlamdaki cehaletin tedavisi mümkündür. Onlarla konuşman ve onlara yardımcı olman senin için borçtur. Ey oğul! Nasihat ederken dikkat et ve vaizlik taslamaktan şiddetle kaçın. Söyleyeceğin nasihatları önce kendin yap, sonra başkalarına öğüt ver. Hz. İsa'nın buyurduğu gibi, Ey Meryem oğlu! Önce kendi nefsine nasihat et Kabul ederse o nasihatı insanlara söyle Yoksa Rabbinden utan Ey oğul İnsanlara hitap ederken Söz ve ifadelerinde işaret ve hareketlerinde Yapmacıklıktan kaba davranışlarından sakın Allah yapmacık söz ve davranışlarda bulunanlara Gazabını gönderir Nasihat bir hatırlatmadır. İnsana Allah'a karşı hizmetindeki kusurlarını, ahireti, faydasız meşguliyetlerle boşa harcadığı ömrünü ve son nefesinde imanını koruyup koruyamayacağını, kabir sorgusunu ve kıyamet günündeki durumunu hatırlatmaktır. Ey oğul! İdarecilerin... Emir ve sultanların arasında karışıp onlarla hemhal olma. Eğer onlarla düşüp kalkmak zorunda kalırsan sakın onları övme. Hükümdar, emir ve sultanların bahşiş ve hediyelerine aldanma. Onlardan bir şey beklemek, iltifat ve yaltaklık etmekle onların kötü işlerine göz yummak zorunda kalırsın. Ey oğul, Allah'a karşı kölenin efendisine hizmetinde kusur etmemesi gibi itaatkar ol. Nasıl ki hizmetçinin senin istemediğin bir işi yapmasına razı değilsen Allah da rızasına uygun olmayan işlerin yapılmasından hoşnut olmaz. Bil ki sen bir kulsun. Efendin de Allah'tır. Allah'a karşı kulluğunda sana karşı itaatkar ve güzel hizmet eden Hizmetçi gibi hareket et. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına öyle davran. Çünkü kendin için sevdiğin bir şeyi, başkaları için de sevip istemedikçe, tam iman etmiş sayılmazsın. Okuyup elde ettiğim bilgiler, kalbini ve ahlakını düzeltecek bilgiler olsun. Ömründen ancak bir hafta kaldığını öğrensen, dünya işleriyle ve lüzumsuz bilgileri öğrenmekle meşgul olmak yerine, kalbini yoklar, dünya ile alakanı keser, ruhunu tanımaya ve kurtarmaya, güzel huylarla bezenmeye, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışırsın. Halbuki insanın her günü ve gecesi son anı olabilir. Ey oğul, öğütlerimi can kulağı ile dinle ve üzerinde önemle dur. Eğer bir hafta içinde sultanın seni ziyaret edeceğine haber alsan, tabii olarak evine, kendine ve çevrene çeki düzen verir, temizlik yapar, hazırlıklara girişirsin. O halde işaret edeceğim şeyi iyi düşün. Akıl sahiplerine bir söz bile kafidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor Muhakkak ki Allah sizin dış görünüşünüze ve amellerinize bakmaz Fakat kalplerinize ve niyetlerinize bakar Ey oğul! Kalp ilmi herkese farzı aynıdır Herkesin boynunun borcudur Diğer ilimler ise farz-ı kifayedir. Allah her türlü faydalı ilmi öğrenmek için sana yardım etsin ve seni üstün kılsın. Ey oğul! Dünya malından sana ve ailene bir yıl yetecek kadarından fazlasına tamah etme. Peygamber Efendimiz bazı hanımlarına bir senelik nafaka ayırmıştır. Nitekim Efendimiz şöyle dua etmiştir. Allah'ım Muhammed'in ve ailesinin rızkını onlara kâfi kıl. Bu duayı rızık endişesi taşıyan hanımları için yapmıştı. Kalbi tam mutmain olanları ise bir günlük rızık temenni etmekle yetinirdi. Ey oğul. Bu risalede sorduklarına cevap verdim. Sana öğütler verdim. Sana yakışan onları gereği gibi uygulamaktır. Şimdi okuyacağım duayı sıkıntılı anlarında ve ibadetlerinden sonra oku. Hayır dualarında beni de unutma. Ey Allah'ım! Senden nimetinin tamamını Günahlardan koruyuşunun devamını Rahmetinin genişliğini Afiyetin ve bereketin bolluğunu Hayatın refahını ihsanının sonsuzluğunu Ömrün saadetlisini Nimetinin hepsini Fazlının en lezzetlisini Ve lütfunu isterim Ey Allah'ım Bizimle birlikte ol, bize karşı olma. Ey Rabbim, ömrümüzü saadetle sona erdir. Senden beklediklerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Sabahımızı, akşamımızı afiyetle birleştir. Gidiş ve dönüşümüzü rahmetine doğru yönelt. Ve affının geniş hazinelerinden günahlarımızın üstüne yağdır. Ey Allah'ım, ayıplarımızın ıslahı ile bizi nimetlendir. Takvayı bize azık eyle. Verdiğimiz kararları isabetli kıl, tevekkül ve itimadımızı sana döndür. Ey Rabbimiz, bizi doğru yoldan ayırma. Ayaklarımızı sabit kıl. Kıyamet gününde pişmanlığımızı gerektirecek her şeyden dünyada bizi koru. Günah ağırlığını ve kirini üzerimizden kaldır İyilerin salihlerin halleriyle bizi hallendir Kötülüklerle aramıza perde çek Bizi şerden uzaklaştır Ey Allah, ım! Rahmetinle bizi, ana ve babalarımızı Kardeşlerimizi, dostlarımızı Cehennem ateşine çekip götüren Kölelik boyunduruğundan kurtar Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Kerim, Ya Settar, Ya Alim, Ya Cebbar, Ya Allah, Ya Allah.